بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Yaa ayyuhan ladin wa arham. kana raqiba. ders ve 5. konudayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in küçüklüğü, süt annesinin yanına verilmesi, göğsünün yarılması ve Rahip Bahira ile karşılaşması ile ilgili konudan bahsedeceğiz. Nebi Aleyhisselam, kardeşlerim, şirkin, putçuluğun, azgınlığın, kibrin, müstekbirliğin, aşmanın, insanları üzerine haksız yere haksız yere zulmetme, haksız yere onlara karşı çıkmanın insanları kul köle edinmenin ve Allah azze ve celle'nin dışında başka şeyleri tazim etme, onları önemsemenin ve Allah azze ve celle'nin gayrısına ibadet yapmanın karanlığı içerisinde dol Aleyhisselatü Vesselam böyle bir dönemde dünyaya geldi. allah Teala beşeriyete, insanlığa <gülüyor> adeta Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle bir nur yaktı, bir ışık parıldadı. Allah Azze ve Celle onu bu ümmete ihsanda ihsanda bulundu ve bahşetti. allah Teala'nın bu yaktığı nur, parlattığı bu ışık kardeşlerim vahiy ve iman nuru. Vahiy ve iman nuru. Aleyhissalatu vesselamı Allah Azze ve Celle asil bir soydan meydana getiriyor. Yani hiçbir, hiçbir kötülüğün karışmadığı Cahili adetlerin içerisinde bulunmadı. Yani evlilik dışı herhangi bir ilişkinin olmadığı zina ve benzeri şeyler gibi tertemiz ahlaka sahip bir nesilden, soydan meydana getirdi. En güzel ahlaka sahipti. En güzel huylara, karakterlere sahiptir. Allah Azze ve Celle dediğim gibi onu bütün cahili pisliklerden ve cahili adetlerden ve cahiliyenin kirlettiği şeylerden temize çıkardır. Tabarali'nin rivayet ettiği bir hadiste Hasan bir senetle diyor ki aleyhissalatü vesselam kendi hakkında ben diyor Adem'den ta ki Adem'den beri anam ve babam beni dünyaya getirene kadar nikahtan doğdum. Adem aleyhisselam'dan beri benim soyum nikahla gelmiştir. Hiçbir cahiliye, zinası, evlilik dışı ilişkisi bulaşmamıştır diyor. Subhanallah. Ve dedesine Allah Azze ve Celle onun isminin Muhammed olmasını, Muhammed koymasını ilham ediyor. Geçtiğimiz derslerde anlattığım üzere. Yedi yaşındayken sünnet olduktan sonra dedesi onu Muhammed ismiyle isimlendiriyor. Çünkü Allah Azze ve Celle bu ismi ona ilham ediyor. Onun için Ebu Ebu Leheb'in karısı, karısı Ümmü Cemil Binti Harp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la alay edermiş. İsminden dolayı. Ne diyerek biliyor musunuz? Müdemmemen ebeyna O yerilmiştir. Biz ondan kaçarız. Uza, uzağız. Ve dinuhu galeyna Dininden de biz nefret ederiz. Ve emruhu asaynâ onun işine, onun emrine isyan ederiz diyor. Allah Azze ve Celle bu kadını ve kocasını nerede andı? Hicvederek, yererek Leheb suresinde. Tebbet yedâ ebi lehebil veteb. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kahrolsun nihayetinde kurudu da. İlâh akir de, devam eden ayet-i kerimede, Vermeye etuğu ve karısı da odun taşıyıcısıdır. Fi cihriha <gülüyor> hablun min mesed hurmalifinden olan bir iple birlikte hurmalif ile birlikte odun taşıyıcısıdır. Yani onun yakıtına odun taşıyıcıdır. Neden? İşte Rasulullah ve Vesselam'la uğraştıkları için. Ali Aleyhisselatü Vesselam'a kara çaldığı için. Halbuki o övülmüştü. Buhari'nin rivayet ettiği sahifin hadiste, Ebu Hureyre'den gelen hadiste diyor ki aleyhissalatu vesselam Allah azze ve celle'nin Kureyş'ten Kureyş'in beni kötülemesinden beni yermesinden bana lanet etmesinden nasıl uzak tuttuğunu hiç nasıl uzak tuttuğunu, nasıl böyle temize çıkardığına hayret etmiyor musunuz? Şaşırmıyor musunuz? diyor. Onlar onlar bana müdemmemen, yerilmiş diye yerilmiş diye böyle e, kötü şeyler söylüyorlardı. Bununla çağırıyorlardı. Ve yerilmiş diye bana lanet ediyorlardı. Ta ne diyorlardı? Ancak ben Muhammed'im diyor. Muhammed'in Manası övülmüş demek Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim İşte bu isimle isimlendikten sonra Annesi Annesi Amine Ona karşı Müthiş bir şekilde Şefkat ve merhamet hissediyor Ve onu bir süt anneye vermek istiyor. Babası zaten bildiğiniz üzere Abdullah daha doğmadan vefat ediyor. Daha doğmadan yetim kalıyor. Annesi de doğduktan sonra onu iyi bir süt anneye emzirmesi ve onunla ilgilenmesi için süt anneye vermek istiyor. O dönemde badiyeden köylerden çöllerden ihtiyaç sahibi kadınlar aileleriyle birlikte gelir şehre, Mekke'ye ve süt emdirecekleri çocuklara alır. Onun neticesinde de bir takım menfaatler umarlarmış. Yani o çocuğun annesi, babası kendilerine iyaşe verecek, ücret verecek, rızık verecek diye düşünürler ve sanki kiraya Böyle çocuk emzirmek için e, çocuk alırlarmış. O dönemde gelen bir grup Sa'd oğullarından Beni Sa'dtan gelen bir grup e, içlerinde Halime isimli bir kadın Asulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı alıyor. Yalnız Halime ilk etapta Bakıyor ki çocuğun babası yok, yetim, almak istemiyor. Çünkü kendisine bir faydası olmaz. İstedikleri şeyi vermezler, o aileyi gözetmezler diyor, almak istemiyor. Sonra artık mecbur kalınca, kimseyi bulamayınca, bulamayınca emzirecek bir çocuk, süt annelik yapacak bir çocuk bulamayınca mecbur kalıp onu alıyor. Aleyhisselatu vesselam'ı alıyor. Bilmiyor ki aleyhissalatü vesselam kendisine bir bereket getirecek. Bilmiyor ki o çocuk insanlığın önderi, insanlığın Allah'ın izniyle kurtarıcısı olacak. Bundan habersiz. Nihayetinde çocuğu aldığı zaman Halime'ye ve ailesine öyle bir bereket ihsan oluyor ki Allah azze ve celle tarafından. Hiç böyle bilemedikleri, tasavvur edemedikleri bir bereketle karşılaşıyorlar. Her şeyleri bereketleniyor. İbni İshak'ın rivayetine göre tebarani de rivayet ediyor. Bu olayı bu olayı Halime'nin kendisinden tahdis ederek, yani haber vererek şöyle anlatıyor. Halime diyor ki, ben diyor hocamla birlikte beraberimde süt emen çocuğum da var iken, kadınlar topluluğuyla birlikte bulunduğumuz yerden hareket ettik. Süt emecek bir çocuk bulmak, aramak için diyor. Bu dönem, tam böyle kıtlığın, açlığın olduğu bir dönemdeydi. Bizim hiçbir şeyimiz yoktu diyor. Ben, bir eşekle birlikte Afedersiniz bir eşek üzerindeyken Eşekle birlikte yolculuğa çıktığını diyor Bizim bir de Devemiz vardı ancak Bir damla dahi süt vermiyordu diyor Ve çocuklarımız Böyle açlıktan diyor Ağlar haldeydiler Açlıktan ağlar haldeydiler Biz uyuduğumuz zaman Onlar ağlaşırlardı diyor Onları Onları Doyuracak ne sütüm vardı diyor. Yani küçük çocuğu süt emen çocuğu da varmış. Onu emdirecek ne sütüm vardı ne de devemizin sütü vardı diyor. Biz bir yardımın ve ferahlığın gelmesini umut ediyoruz. Mekke'ye geldiğimiz zaman süt emecek bir çocuk aramaya başladık diyor. Kadınların hepsine yani süt Emecek çocuk arayan, kendisiyle beraber gelen kadın topluluklarının hepsi de aleyhissalatü vesselam onun yani bebekliği arz ediliyor. Hepsi de geri duruyor. Hiçbiri de almıyor. Neden? Babası yok. Yetim diyor. Bize bakmazlar, bizim çocukla ilgilenmemizden dolayı bize ücret vermezler, bize herhangi bir şekilde sahiplenmezler diye. Hepsi imtina ediyor, çocuğu almaktan geri duruyor duruyorlar. Nihayetinde Halime diyor ki artık diyor ben karar verdim ve arkadaşlarıma, kadınlara dedim ki ben o çocuğu alacağım. O yetim çocuğu alacağım dedim diyor. Gidiyor ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı alıyor. Umulur ki belki bereket <gülüyor> hasıl olur diye Alıp çocuğu Yük, yükünün yanına Eşyaların yanına getirdiği zaman Çocuğu emzirmek istiyor Göğsüne yaklaştırıyor Böyle Göğsü hareketleniyor Çocuk emmeye başlayınca yani Aleyhisselatü Vesselam iyice doyuyor Ondan sonra peşinden Kendi çocuğunu emziriyor O da iyice kanıyor Süte <gülüyor> İçtiği şey iyice kan kanıyor yani bir, hemen bir bereket hasıl oluyor. Daha oradayken. Kocası o yanlarında bulunan süt vermeyen devenin yanına vardığı zaman görüyor ki deve sütlenmiş. Dolmuş deve ince. Hemen deveyi sahiyorlar. Hem kendileri içiyorlar, hem çocuklara içiyorlar. Onunla da aynı şekilde iyice güzel bir rızıklanıp doyuyorlar ve bir müthiş bir bereket hasıl oluyor. Ve Halime diyor ki ben diyor o eşeğin üzerine bindiğim zaman eşek diyor diğer eşeklerin o binitlerin yapmadığı hareketi yapardı. Yani sanki dört nana koşardı diyor. Kadınlar bana dediler ki bu ne haldir bu senin önceden bindiğin eşek midir diye soruyorlar. O da evet diyor bu onun ta kendisi diyor. Yani üzerine bindiği eşek bile harekete geçiyor. Böyle bir bereket hasıl oluyor. Bu haldeyken memleketlerine Halime, ailesiyle birlikte ve Vesselam'da yanlarında olduğu halde memleketlerine dönüyor. Memleketleri o dönemde çok kurak, hiçbir şeyin bitmediği, kıtlığın böyle hasıl olduğu bir zamanda yaşıyorlar. Nebi ve Vesselam'ın oraya gelişiyle bu ailede müthiş bir bereket hasıl oluyor. Hayvanlarını, çobanlarına, çobanlara e, teslim ettiklerinde Halime'nin e, ve ailesinin sahip olduğu hayvanlar geri geldiği zaman sütlü bol böyle e, şey olarak e, semizlenmiş olarak geliyorlar. Adeta bu vaziyette dönüyorlar. Diğer köylüler, diğer insanlar da diyorlar ki çobanlarına bizim hayvanlarımızı da şu Halime'nin çobanına katın. O sürsün, o güçsün bizim hayvanlarımıza diyor Ama Halilmen'in, Halime'ye ait, onun eşine ait, onun ailesine ait hayvanlar dolu geliyor. Sütlenmiş bir vaziyette, bereketli bir vaziyette geliyor. Diğerlerinki öyle değil. Bunların hepsi aleyhissalatü vesselamın daha küçücükken, daha küçücükken kendisinde, Bahşedilen Allahu Teala'nın kendisine bahşettiği bir mucize, bir bereket. Ve nihayet kardeşlerin iki yaşına geliyor bu halde. İki yaşına geliyor ama bizim toplumumuzun tabiriyle tam böyle e, nur topu gibi, efendime söyleyeyim, e, dolgun ondan sonra gösterişli bir çocuk halinde yetişiyor. Diğer çocuklardan çok daha böyle dolgun oluyor yani. Sütten iki yaşında kesiliyor. İki yaşında sütten kesildiğinde Halime ve ailesi bu çocuğun yine yanlarında kalmasını istiyorlar. Çünkü müthiş bir bereket var. Görmedikleri bir şey var. Bir şeyler var yani hissediyorlar bunu. Bu bereketi fark ediyorlar çok iyi. Yaşıyorlar çünkü. Halime, annesi Amine'ye e, durumu haber veriyorlar ve diyorlar ki bizim yanımızda kalsın. Amine de zaten Mekke'nin veba hastalığından korktuğu için Halime'ye çocuğu yani aleyhissalatü vesselam'ı e, tekrar veriyor Halime'ye süt annesine onların yanında kalması için izin veriyor. Yaklaşık kardeşlerin 5 yaşına kadar 5 yaşının üzerine kadar, hatta altı yaşına varıncaya kadar onlarla beraber kalıyor. Yani süt annesinde kalıyor. Bu arada, Aleyhisselatü Vesselam'ın bu merhalede geçirdiği en önemli olay, kalbinin yarılması. Cibril Aleyhisselam kendisine geliyor, göğsünü yarıyor Aleyhisselatü Vesselam'ın. Tam bir ameliyat yapıyor ona. Tam bir şekilde bildiğimiz bir ameliyatla ameliyat yapıyor. Ve Kalbini çıkartıyor, oradan nefsin ve şeytanın payını çıkartıp alıyor. Zemzem suyuyla yıkıyor, nur ve iman dolduruyor. Ondan sonra da kalbini geri yerine koyuyor, iade ediyor. Bu hal Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisi gibi çocuklarla birlikte oynarken oluyor. Bir anda Kibril Aleyhisselam geliyor ve onun kalbini yarıyor. Olan hadise oluyor. Bunu İmam Müslim sahihinde şöyle rivayet ediyor. Enes radıyallahu anh diyor ki Cibril Nebi aleyhissalatü vesselama çocuklarla birlikte oynarken geldi. Onu yakaladı ve bayırttı. Sonra kalbini yardı. Oradan da bir lokmacık et parçasını çıkardı. Göğsünü yardı bir lokmacık et parçasını çıkardı. Ve dedi ki Cibril işte bu şeytanın Senden olan nasibidir Sonra onu Altın bir kase içerisinde zenzem suyuyla yıkadı Sonra onu uygun bir hale getirdikten sonra Yerine kalbini yerine koydu diyor. Sonra çocuklar Çocuklar onu fark edince Yani e, çocuğun böyle Aleyhisselatü Vesselam'ın düşüp Baygın bir vaziyette olduğunu fark edince Hemen süt annesi Halime'nin yanına koştular hep birlikte geldiklerinde bakıyorlar ki çocuğun benzi atmış. Benzi sararmış bir vaziyette. Bu bu halde buluyorlar. Bu olay Ali-i vesselam Halime'nin yanında iken gerçekleşiyor. Yani e, daha e, beş 5 yaşını tamamlamadan oluyor bu olay. Enes radıyallahu anh diyor ki ben diyor Aleyhissalatü Vesselam'ın göğsündeki diyor, bu dikişin izini diyor, görmüştüm diyor. Allahu Ekber. Evet. Bunu Müslüm rivayet ediyor sahih olarak. Bu hadisin başka bir yerde de şahidi var. Yine sahih olarak. Dariminin rivayet ettiği bir hadiste. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'a ashab soruyor. Bize kendinden haber ver, bahset. Deyince aleyhissalatü vesselam bahseder misin deyince evet diyor ve başlıyor anlatmaya. Ben diyor babam İbrahim'in daveti, davetiyim yani onun daveti üzereyim. Yani nedir onun daveti? Hanif olan din daveti. Şirkten uzaklaştırıp Allah'a, bir olan Allah'a yönlendirme. Ve İsa aleyhissalatü vesselamın da müjdesiyim diyor. Hani İsa aleyhissalatü müjdeliyor ya saf suresinde hatırlayacaksanız. E ve قال يسع بن مريم ve قال يسع بن مریeme Ya ben İsrailo inne rasulullahi ileykum musaddikan lima beyne yaday ve mubessiran ve mubessiran bir Rasul yeti min ba'dihi ismihu Ahmed Ey İsrailo ben önümdeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Allah'ın resulüyüm ve size benden sonra gelecek Ahmet adında bir kimseyi müjdeliyorum. Diyor. İsa Aleyhisselam'ın müjdesiyim diyor. Devam ediyor. Ve annem diyor bana hamile kaldığı zaman kendisinden diyor bir nurun çıktığını ve Şam'ın, Şam tarafındaki sarayları aydınlattığını gördü diyor annem diyor. Ve beni diyor, Beni Sad kabilesi, yani Sad oğulları emzirmek için aldılar. Ve bir, ben bir ara onların arasındayken iki adam geldi. Elbisesi beyaz olan, üzerinde beyaz bir elbise olan ve kardan dolu bir altın tasla birlikte böyle kardan dolu Veyahut da buzla e, dolu olan altın tasla beraber geldiler. Ve beni yanımın üzerine yatırdılar. Karnımı yardılar. Sonra da kalbimi çıkartıp onu yardılar. Ve oradan da siyah bir parça çıkardılar. Diyor. Onu attına Sonra da kalbimi yıkadılar. Ve karnımı yıkadılar içimi. Hatta Nihayet e, onu temizlendiğini görünce yerine iade ettiler diyor. O iki gelen adamdan birisi diğerine dedi ki bunu diyor ümmetinden yani bu adamı ümmetinden on kişiyle birlikte tart. Onu tartıyorlar. Tartıyor. Onlardan ağır geliyor. Yüz kişiyle birlikte tart. Ağır geliyor. Bin kişiyle birlikte tart. Ağır geliyor. Diyor ki diğeri, o iki gelen adama, yani onunla kastedilen melektir tabii ki, meleklerdir. Onu bırak diyor. Velev ki ümmetini, ümmetiyle birlikte, yani ümmetinin tamamıyla tatsan yine ağır gelecektir diyor. Sübhanallah. Yani <gülüyor> Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kalbi yarılıyor, zemzemle temizleniyor, soğuk bir suyla. Bunu yapanlar Allah Azze ve Celle'nin emri ile başta Cibril Aleyhisselam meleklerdir. Ve onu kalbindeki şeytanın nasibini çıkartıyorlar. Yerine nur ve iman dolduruyorlar adeta. Evet. Bu hadise kardeşlerim nübüvvetin, nübüvvetin yani peygamberliğin olağanüstü olan hallerinden bir halidir. Allah Azze ve Celle böylelikle onu İslam'a e, ve hakka, hak yoluna, hidayet yoluna hazırlamış oluyor. Onun yüce bir görevi yerine getirmesi ifa etmesi için <gülüyor> emrıl bil ma'ruf, nehiyanin mümker, yani iyi emredip kötülükten nehiyetmesi için onu bu şekilde hazırlıyor. Daha küçücükken. Halime bu durumdan, bu hadiseden korkuyor. Hani çocuklar haber veriyorlar ya, bakıyor ki yani bir haller olmuş Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a çocukken, bu durumdan endişelenince hemen onu annesine götürüyor ve veriyor. 6 yaşında. 6 yaşındayken Amine çocuğu alıyor Halime'den ve eşi Abdullah'ın kabrini ziyarete, Gitmeye karar veriyor. Ona vefa göstermek amacıyla. Eşinin kabri de Medine'de. Alıyor ve çocuğu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı Medine'ye yola çıkıyor. Medine'ye geliyorlar. Uzun bir yolculuk. Yanlarında hizmetçisi Ümmü Eymen. Ümmü Eymen de var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Medine'de ee, kabre yakın bir yerde e, dayıları varmış. Onlarla beraber bir müddet orada kalıyor. Sonra annesiyle birlikte Mekke'ye dönmeye karar verdiklerinde Amine Amine hastalanıyor. Ve hastalığı devam ediyor. Nihayet Allah Azze ve Celle'nin takdiri gereği vefat ediyor. Ebuva yerde, Ebuva denilen bölgede vefat ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam tek başına kalıyor. Daha önce babası vefat etmiş. Sonra da annesi vefat etmişti. Ve hizmetçisi Ümmü Eymen bu duruma şaşırıp kalıyor. Ve ona şiddetli bir şekilde merhamet gösteriyor. Acıyor. Durumunu görünce babası yok. Annesi de zaten yolda vefat etmiş. Tam bir tam bir acınaca şefkat edilecek bir durum. Nebi Ali İsraat ve Selam'ın Nebi Ali İsraat ve Selam'ın daha önceki eski yaraları babasının olmayışı hatıra geliyor. Ve <gülüyor> böyle şefkat ve merhamet duygular duyguları kalpte hareketlenmeye başlıyor kardeşlerim. Bu durumda bu durumda Abdülmuttalip yani dedesi olan Abdülmuttalip Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı koruma altına alıyor. Kendisinin himayesini alıyor. Bakıyor ki çocuk babasını kaybetmiş, Annesini de kaybetmiş. Abdülmuttalip onu hemen koruması altına alıyor. Hayır. Ve onu kendi oğullarına torunu olduğu halde oğullarına Tercih ediyor. Birçok yerde onu öne geçiriyor. Hatta Kabe'nin üzerine bir döşek yapmış. O döşeğin üzerine onu oturtuyor. Bu haldeyken onu böyle taktiyse diyor. Ona önem veriyor. Ve diyor ki yanına geldiği zaman bu çocukta bir şeyler var diyor. Sırtını sıvaz diyor. Ona böyle merhametle şefkatle yaklaşıyor ve bu çocukta bir şeyler görüyorum. Onun, onun yaptığı şeylerden dolayı aleyhissalatü vesselamın yaptığı şeylerden dolayı çok mutlu oluyor, çok seviniyor yalnız çok geçmiyor aleyhissalatü vesselam 8 yaşındayken yani 2 senede Abdülmuttalib'in koruması altında kaldıktan sonra Abdülmuttalib vefat ediyor evet 120 yaşındayken rivayetlere göre Abdül Muttalib 120 yaşındayken e, vefat ediyor. Ali Sıratu 8 yaşında. İbn sakındır söylediğine göre Ebû Talip dedesinden sonra Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın e, korunması ona veli olmak üzere e, Görevlendiriliyor Nihayetinde Ebu Talip Onu alıyor, Aleyhisselatü vesselam alıyor Ve çocukların arasına katıyor Onlarla beraber Onu terbiye ediyor Yetiştiriyor Ne kadar e, ihtiyacı varsa onları görüyor ve aleyhissalâtu vesselâm Ebu Talib'in himayesinde büyüyor kardeşlerim. Nihayet 13 yaşına geldiğinde, 13 yaşındayken Ebu Talib'in eli dar olan ondan sonra fakir bir konuma sahip olan durumundan dolayı fakirliğinden dolayı ticaret için yolculuğa karar veriyorlar. Şam tarafına. Şam tarafına yolculuğa karar veriyorlar. Allah. Ve daha önce ve Vesselam'ın dedeleri, babalarının ahitleri vardı. Hani ilk derslerimizde bahsettik. İnsanlarla böyle karar vermiştiler e, ticaret anlaşmalar üzerine. O anlaşmaları da e, gözeterek Kureyş'in e, konumundan kaynaklanan bir ticaret anlaşmasıydı bu. Dışarılara gidiyorlardı, alışveriş yapıyorlardı ve kendilerine hiçbir şekilde kimse dokunmuyor. Böyle bir özelliği vardı Kureyş'in. Emin diler yani. Nihayetinde 13 yaşında iken Şam bölgesinin Basra tarafına yolculuğa çıkıyorlar, amcasıyla birlikte. O zaman Şam kardeşlerim Rumların hakimiyeti altında Basra'ya. Ulaştıkları zaman orada Bahira diye bilinen Süryani yani Süryani ile kast edilen derin bilgi sahibi bir rahip varmış. Bahira adında. İsmi de Cercis. Cercis diye isimlendiriliyor. Kervan yaklaşıp geldiğinde Bahira daha önce hiç yapmadığı gibi hiç kimseye dışarıya çıkmazmış. Hemen o kervana ee, çıkıyor Karşılıyor ve onlara Bir ziyaret veriyor Sonra da Aleyhisselatü vesselamın sıfatlarını Tanıdığı için Onun elinden tutuyor ve diyor ki işte bu alemlerin Efendisidir ve Alemler için Allah'ın rahmet olarak gönderdiği Kimsedir Ebu Talib diyor ki Ona amcası Hani yanında ya. Bunu nereden biliyorsun diyor. Diyor ki siz diyor böyle dağ yoluna yüksek bir yerlere çıktığınız zaman hiçbir taş, hiçbir ağaç, hiçbir şey olmasın ki diyor mutlaka secde ettiriyor. Secde ediyordu diyor. Ben bunu diyor nübüvvet alametlerinden peygamberlik alametlerinden biliyorum diyor. Ve sırtındaki Aleyhissalatu vesselamın elma gibi böyle Elma büyüklüğündeki iki omzunun arasındaki İki kürekkemin arasındaki mührü görünce İşte bu diyor Nübüvvet alametlerindendir Biz bunu diyor kitaplarımızda biliyoruz Yani okuduğumuz kitaplarda vardır <gülüyor> Allahu akumal <gülüyor> İbni İsa'nın Bir başka ifadeyle, rivayetle Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüğü zaman onu gözetlemeye başlıyor. Yani artık uzaktan görmüş demek ki. Onu gözetliyor ve bedenindeki şeylere bakmaya başlıyor. Onda nübüvvet sıfatlarını görüp hissedince diyor ki Bahira Aleyhisselatü Vesselam'a ben sana bir takım şeyler soracağım. Bunları diyor mutlaka bana haber ver. Aleyhisselatü Vesselam da sor diyor. Sor yani söylüyor. Ona uykusunu, şeklini, işlerini soruyor. Resulullah ve Vesselam'da yaptığı şeylerin hepsine ona haber veriyor. Ve Bahira'nın bilmiş olduğu sıfatlara, nebilik, peygamberlik sıfatlarının hepsine uyuyor. Peygamberimizin haber verdiği şeyler. Sonra sırtına bakıyor ve orada nübüvvet mühürünü görüyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtında. Evet. ondan sonra işte kanaat ediyor sonra Timnizli'nin rivayetine göre Ebu Musa El Eşari'den gelen bir rivayette Ebu Talib'e soruyor Bahira yani sen, işte Ebu Talib Bahira'ya soruyor bunu nasıl anladın peygamber olduğunu nasıl anladın diyor diyor ki Bahira onun diyor ee, babasının diyor yaşamaması gerekiyor. Yani bizim bildiğimize göre demek istiyor, okuduğumuza göre, babasının diri olmaması gerekiyor diyor. Ebu Talip, Ebu Talip bu benim oğlum deyince, diyor ki, Bahira hayır diyor, onun babasının yaşamaması gerekiyor diyor. Ondan sonra Ebu Talip, işi anlayınca, diyor tamam bu benim kardeşimin oğludur, yani yeğenimdir. Babası diyor, Küçükken, annesi hamile iken vefat etti diyor. Bahire de diyor ki, şimdi doğru söyledin. Bunu diyor götür, hemen memleketine götür ve Yahudilerden de sakın diyor. Allah', Allah. Yani Yahudilerden bu çocuğu koru diyor. Bir başka rivayette... Diyor ki, bu kardeşinin oğlunu yani yeğenini hemen bunu götür ve Yahudilerden sakın. Vallahi diyor eğer onu görürlerse ve ondaki sıfatları tanırlar <gülüyor> ve ona şer olarak herhangi bir şeyle zarar verirler. Ona taşkınlık ederler diyor. Senin diyor bu kardeşinin oğlu olması, yeğenin olması büyük bir şeydir. Onu acil ecel götürdü. Beldesine götürdü. Yahudilerin Yahudilerin şerri malum. İki tane peygamberi öldürmüşlerdi. Kim? Heh? Zekeriya aleyhisselam. aleyhisselam ile Sübeyin. Kim? Sübeyin. Yahya aleyhisselam. Zekeriya aleyhisselam ile Yahya aleyhisselam. Ile. Kıskançlıklarından dolayı hasetlerinden menfaatlerinden dolayı bir peygamberi istemiyorlardı. Hele hele Arapların içerisinden bir peygamber gelmesine hiç, hiç böyle tahammülleri yok. Adeta ellerini ısırıyorlardı. Öfkeden dolayı. Allahu akbar. Nasıl olur da, nasıl olur da bunlardan bir peygamber gelir, bizim içimizden bekliyoruz diyorlar. İşte bu rahip biliyor bunu. Sakın diyor, Yahudilerden bunu muhafaza edin. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim bu yolculuktan dönüşünde artık kardeşleri yani diğer peygamber kardeşleri gibi bir vazifeye başlıyor. Çobanlık vazifesine. Diğer peygamberlerin yaptığı çobanlık vazifesine. Neden? Çünkü insanların başına çoban olacak. İnsanları idare edecek. Onların önüne düşecek. Onun için önce terbiye oradan geçiyor. Önce koyunlardan, önce hayvanlardan geçiyor o terbiye. Onların başına çoban olarak vazifeye geçiyor. Mekkelerin hayvanlarını gidiyor tabiri caizde. Dağlarda, böyle ıssız yerlerde vesaire. Buhari'nin sahinde rivayet edilen bir hadiste Ebu Hureyre'den diyor ki aleyhissalatu vesselam Hiçbir nebi yoktur ki koyunlara çobanlık etmesin. Ben de diyor, Mekke ehlinin hayvanlarına, koyunlarına o dağlarda çobanlık ettim diyor. Allah var. Allah Azze ve Celle nebisini o dönemde o şekilde hazırlıyor. Çobanlık yaparken kardeşlerin Ali sallallahu aleyhi ve sellem düşünme fırsatı buluyor. Dağlarda, ıssız yerlerde, kayalarda ve mağaralarda Hak üzere düşünmeye, onu kavramaya ve anlamaya koyuluyor Tıpkı dedesi İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi O, yani Peygamberimiz Ne bir rahipten, ne bir kahinden, ne de bir felsefeciden herhangi bir bilgi almıyor Hani müşrikler öyle diyorlar ya, onu falanca, e, hatırladığım kadarıyla Nahl suresinde, falanca e, kahinden, falanca kimseden bilgiler alıyor. Bu aldığı vahiyler ondandır. Onları size anlatıyor diyorlar. Oysa ki, Allah azze ve celle diyor ki, o görüştüğü kimse, gördüğü kimse aslında görüşüyor ama bir şey almıyor. Onunla görüşüyor. Müşrikler işte onu söylüyorlar. Falanca kimseyle görüştü. Bu söyledikleri şeyler ondan alıyor diyor. Onun dili diyor Arapça değil ama Peygamberin dili mubim bir, apaçık bir Arapça diyor. diyor. Evet. Ali ve Vesselam kardeşlerin hiçbir rahiple, hiçbir kahinle, hiçbir felsefeciyle Filozofla falan görüşmüyor. O görüştüğü rahip bahira zaten hak üzere ki hakkı söylüyor orada. Wallahu alem. Yani bu şeytanın yollarından, sihirden, göz boyamacılıktan ve benzeri şeylerden hiçbiriyle, hiçbiriyle meşgul olmuyor. Tertemiz fıtratı üzere Aleyhissalatu vesselam insanların halini, o Mekke'deki, Mekke'deki durumu tasavvur ediyor. İnsanların cahiliye hükümleriyle hüküm görmesini, birbirlerine zulmetmesini, hevalarına ve heveslerine tabi olmalarını ve benzeri şeyleri. Onlar da bir iyilik gördüğü zaman, yani iyi bir şey olduğu zaman ona iştirak ediyor. İlerideki derslerde geleceğiz, hülfül fudul gibi ve benzeri şeyler gibi. Ama onun dışında çobanlığa, uzlete devam ediyor. Uzlet hayatına yalnız kalıyor. Göklerin ve yerin hükümdarlığını, onun sahibini düşünüyor. Tam bir tefekkür hayatı içerisinde, Uzlet hayatı. Hani dedik ya İbrahim Aleyhisselam gibi. İşte kardeşlerim, Allah azze ve celle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın daha tırnaklarının kemikleri yumuşak iken, küçücükken muhafaza ediyor, onu koruyor. Böyle azgın şehvetlerden, sapık düşüncelerden ve şüphelerden onu muhafaza ediyor. Nihayet vahiy ile İslam geldiği zaman, vahiy İslam'ı getirdiğinde ona tam bir şekilde ihsanda da bulunuyor. Allah Azze ve Celle ona tam bir şekilde lütufta bulunuyor. Buna Duha suresinin ayetleri delillik ediyor. Ve Duha ve Laili ile Seca, Ma ve Daqa Rabbuke ve Maqala. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da, seni bırakmadı da. Velel âkâretu khayru lâ kemîn alûla. âkâret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Vele sâfe yâti Rabbuka fataroda. Rabbin sana verecek, sen de hoşnut olup razı olacaksın. Elm yâjidî ke yetimengi fe'awa. Seni yetim bulup diyor fe'awa barındırmadı mı? <gülüyor> Ve yâjidî ke ta'lan seni laflet içerisinde bulup da hidayet etmedi mi? Ve vecedeka ailen feagna Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Fe emmel yetime felâ tegher ve emmesâile felâ tenher Ve isteyen dilenciye gelince onu azarlama Ve emmâ bi ni'meti rabbike fehaddit Ve Rabbinin nimetini Tahtiyse hatırla. Gata de kardeşlerim bu ayetin tefsirinde diyor ki, elen ye cidu Yani seni yetin bulup barındırmadı mı? Bu Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir önceki konumuna diyor, işaret ediyor. Bir yani peygamberlikten önceki, peygamberliği 40 yaşında biliyorsunuz. Bu durumundaki ha, yani peygamberlikten önceki durumundan bahsetmektedir diyor. Kurtubi de seni yetim bulmadık mı derken yani babasız ve annesiz. Sen bu haldeydin, babasız ve annesiz haldeydin. Senin için bir sığınacak yer yaptık. Nereye? Deden sonra amcan Ebu Talip o senin e, işlerinle. Uğraştı yani sana, sana kefil oldu diyor. Câfir bin Muhammed Sadık'ın tefsirine göre diyor ki Nebi ve vesselâm annesinden ve babasından niçin yetim kalmıştır? Çünkü hiçbir kimsenin, hiçbir mahlukun onun üzerinde hak sahibi olmaması için diyor. Özel bir konumla hazırlanıyor. Allah tarafından. وَوَجَدَكَ دَعَلًا فَهَدًا Seni dalen yani gafil bulup hidayet mi? buradaki dalen yani sapık normalde manası delalette olan demektir ama bununla kastedilen sapıklık değil gafilliktir diyor. Murad edilen kastedilen budur. Yani sen nübüvvet işinden peygamberlik işinden hiçbir haberin yoktu. Bundan gafildin, habersizdin ve sana hidayet etti, seni irşad etti seni doğru yola ilhak etti. Evet. Buradaki delalet diyor, gaflet manasına. Diyor. <gülüyor> Tıpkı <gülüyor> bu ifade kardeşlerim Taha suresinde geldiği üzere وَلَا يَدِلِّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى Rabbin ne yanılır ne de unutur. İşte ki bu, burada işte delalet kelimesi de Allah Azze ve Celle için kullanılmıştır. Ee, bu dalalette kastedilen yanılmadır. Yani Rabbin ne gaflet içerisinde olur, yanılır, ne de unutur diyor. Kelimelerin manasını iyi anlamak gerekiyor. Onun için Allah Azze ve Celle la bilmiyorsanız ilim ehline sorun diyor. Arapçayı bilmek yetmiyor. O işin uzmanına, ehline sormak gerekiyor. Tefsire bakmak gerekiyor. Güvenilir tefsirlere müracaat etmek gerekiyor. Ne demek bu kelime diyor. İşte aleyhissalatü vesselam bu haldeyken bu e, sıkıntılı hallerden geçerek yani annesiz, babasız, yetim bir haldeyken 40 yaşına gelince kendisine nübüvvet ulaşıyor. Çocukluğu bu halde geçiyor. En önemli hadise Say hadislerin haber verdiği üzere göğsünün yarılıp kalbinin çıkartılıp ve içinin temizlenmesi, zemzem zem suyla yıkanması. Ali sünatü sünan kardeşlerim yetimliği, babasızlığı ve annesizliği çok iyi biliyor. Çünkü o yaşamış geçirmiş. Onun için diyor ki, mübarek bir hadisinde ene kafilin yetimi hak eder diyor. Ben ve yetime bakan kimse cennette şöyleyiz. Fil cenneti. Çok iyi biliyor yetimliğin ne olduğunu. Allah Azze ve Celle onu nübüvvete, peygamberliğe öyle bir hazırlıkla hazırlıyor ki artık o hususta yani hiçbir kimsenin adeta itirazı kalmıyor. Allah Azze ve Celle bize onun nübuvvetinden, peygamberliğinden, yani bize ulaşan hadislerinden istifade edip yaşamayı nasip eylesin. Bundan sonraki hayatını anlatacağımız hayatından dersler çıkartıp ona göre hayatımızı düzenlemeyi bize nasip etsin. Bizleri ve çocuklarımızı kendi yolunda giden ve ona hizmet eden, kısacası Allah'ın dinine hizmet eden kullarından eylesin Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Cen bizim günahlarımızı bağışlasın, öğrendiklerimiz damel etmeyi nasip eylesin ve bize Firdevs cennetlerini nasip etsin. Allahu Muhammed. Subhanak ve la ilaha